Bilmemesi aynı soydan geliyor yani. Resullallah'la bilmemesi mümkün değil. Onun için onu böyle bir şey söylemiş olacağına ben şahsen ihtimal vermiyorum. Evet. Arube, arap Arap'la ilgili bir şey olabilir yani. Manası olabilir. Taraflısal gün bir şekilde. ulusal milli gün falan denebilir. Arap ayuha'l aruf yani arap neye bilinir inşallah eden ki. Yani ama ulu, ulusal gün kelimesi diye şey yapıyorlarsa önem verdikleri gün demek olur önemli gün demek olur yine cuma, kelimesi, cuma kelimesiyle birleşmiş olur